وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا إِلَّا عَلَى Allah onun kaldığı yeri ve emanet bırakıldığı yeri bilir. Hepsi apacık bir kitapta, lefi i mahfuzda yazılıdır. Ve huvellezî khalaqa vel-erda fî sitteti eyyâmin ve kâne arşuhu ve kâne arşuhu alel-mâin yedin ve kum eyyukum ve le-in ka yapıl Ve amelce hanginiz daha güzeldir diye sizi imtihan etmek için, gökleri ve yeri altı günde yaratan odur. Arşı ise daha önce su üstündeydi. Celalim hakkı için, Muhakkak siz, Öldükten sonra diriltilecek olan kimselersiniz desen inkar edenler mutlaka Bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir der <gülüyor> Ve andolsun olsun ki onlardan azabı sayılı bir müddete kadar ertelesek mutlaka ona o azabın gelmesine mani olan nedir derler. Dikkat edin o azab onlara geleceği gün kendilerinden geri çevrilecek değildir. Ve kendisiyle alay etmekte oldukları azap onları kuşatmış olacaktır. Şüphesiz ki insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak da sonra bunu ondan çekip alsak doğrusu o gerçekten çok ümitsiz çok nankör olur. <gülüyor> Hem muhakkak ki kendisine dokunan bir zarardan sonra ona, o insana bir nimet tattırsak, mutlaka kötülükler benden gitti der. Çünkü o gerçekten çok şımarık, çok böbürlenen kimsedir. İllellezine sabar ve aminussalihati ula'ik, ula'ike lehum meğfire, lehum meğfiretum. Ancak sabredip salih ameller işleyenler müstesna. işte onlar için bir bağışlanma ve pek büyük bir mükafat vardır. فَلَعَلَّكَ <gülüyor> <Gülüyor> Muhammed Şimdi sen Müşriklerin Ona bir hazine indirilmeli Veya beraberinde bir melek gelmeli Değil miydi demeleri yüzünden Olur ki Sana vah yolunanın Bir kısmını kabul etmezler diye Anlatmayı terk edici olursun Hem bundan dolayı Göğsün daralacak olur Sen ancak bir korkutucusun Allah ise her şeye vekildir. ve men min min Yoksa onu o Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. Muhammed de ki eğer iddianızda doğru kimseler iseniz o takdirde onun benzeri uydurulmuş on sure getirin. Yardım için Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de çağırın. <gülüyor> Ve de ki buna rağmen o yardıma çağırdıklarınızda size cevap vermediklerse ki veremeyecekler o halde bilin ki o Kur'an ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka ilah yoktur. Artık siz. Müslüman kimseler oluyor musunuz? Kim dünya hayatını ve ziynetini isterse onlara orada dünyada amellerinin karşılığını tam olarak veririz. Ve onlara orada bir eksiklik yapılmaz. İşte onlar öyle kimselerdir ki... ...ahirette onlar için ateşten başka bir şey yoktur. Dünyada özene bezene yaptıkları şeyler orada ahirette boşa gitmiştir ve yapmakta oldukları şeyler bâtıldır. Ezenen kan ala min min ve min qablihi kitab Musa ma qablihi kitab Musa ''Fela teku fî yu'minun'' Şimdi dünya hayatını isteyen bir kimse, hiç Resulümüz olan şu kimse gibi olur mu ki, o Rabbinden apaçık bir delil olan Kur'an üzere bulunur? Ki kendisine o Kur'an'ı ondan Rabbinden bir şahit olan Cevrail okuyor. Ondan o Kur'an'dan önce de bir rehber ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı olan Tevrat vardır. İşte bunlar o Kur'an'a iman ederler. Muhtelif topluluklardan kim onu inkar ederse artık ateş onun vaat edilen yeridir. Öyleyse ondan, Kur'an'dan bir şüphe içinde olma. Şüphesiz ki o, Rabbinden gelen haktır. Fakat insanların çoğu iman etmezler. وَمَنْ اَظْلَمُنَّ عَلَى كَذِبًا رَبِّهِمْ وَيَقُولُ Allah'a yalan söyleyerek iftira edenden daha zalim kim olabilir? İşte onlar kıyamet günü Rablerine arz olunacaklar ve kendileri aleyhine şahitler olarak melekler, peygamberler ve kendi uzuvları da işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecek. Dikkat edin! Allah'ın laneti o zalimlerin üzerinedir. <gülüyor> onlar ki insanları Allah yolundan men ederler ve o yola eğrilik bulmak isterler. Ve onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من ذون بالله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون هم yeryüzünde Allah'ı aciz bırakıcı kimseler değillerdir. Ve onların Allah'tan başka kendilerini kurtarabilecek hiçbir dostları yoktur. Ahirette onlara azap kat kat artırılır. Çünkü kendilerine anlatılan hakikatleri ne tahammül ederek dinleyebiliyorlardı, ne de görebiliyorlardı. Ula'ike lezine hazir işte onlar kendilerini hüsrana uğratanlardır. Ve uydurmakta oldukları şeyler o hesap günü kendilerinden uzaklaşmıştır. Hiç şüphesiz doğrusu onlar ahirette en fazla hüsrana uğrayanlardır. İnnellezîne âmenû ve amelûs Muhakkak iman edip salih ameller işleyenler ve rablerine gönülden boyun eğenler var ya işte onlar cennet ehlidirler onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar